Amir İbni Amire İbni Ferve. Unutmayın ismini. Aleyhisselatü vesselam Efendimizden bize tam 10 hadis nakletmiş. Onun hadisleri Ahmed bin Hambel'in müsnedinde, onun hadisleri Müslim'in sahihinde, onun hadisleri İmam Nevevin'in Riyazü's-salihinde. Bu genç, bu yiğit insan Urfa'da yaşamış ve hicretin 40. yılında İbn Hacer'in el isabede, İbn Saad'ın et-Tabakat'ta bildirdiğine göre Ruha'da yani Urfa'da vefat etmiş. Siz onun mahsulüsünüz inşallah. O ismi unutmayın. Allah bir gün onun kabrini de inşallah çıkarır ortaya. Ondan o şekilde de nasiplenmeyi bizlere nasip eder.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 Eğer yürekten konuşabiliyor ve yüreklerinize konuşuyorsam, vallahi, billahi, tallahi, bundan sonra İyad'ın adını duyduğunuzda oturamayacaksınız. Allah adına, Allah namına bir şeyler yapmamız gerektiğinin sorumluluğunun altında inleyeceksiniz. İyad, Risaletin davasına,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 önemini öğretecek hepimizin bu manada sıkıntıları var İyad bin Hanem'in tarihten bir şahıs değil günümüzün içine şu andaki hayatımıza konuştuğunu bu çerçeve dahilinde de anlamaya çalışacağız İyad bin Hanem, Aziz hocam da söyledi çok fazla tanınmış bir sahabi değil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 Ebu Ubeyde İbn Cerrah'ın hayatının üzerinden ondan aldığı ilham ile bize öğretecek. Dördüncü sahabi Halit bin Velittir. Onu da tanım yanınız yok. Seyfullah o. Allah'ın kılıcı o. Allah'a kılıç olmak nasıl bir şey? Halit bin Velid bunu aleme gösterdi ve hayatıyla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 Ve açıldı Anadolu'nun kapıları. Halid bin Velid, 38 ana birliğe ayırmış İslam ordularını. 40 bin kişilik ordu. Kendisi ana komutan. Yezid bin Ebu Sufyan bir köşede. Amr İbni As bir köşede. Şurahbil bin İbni Hasene bir köşede. Ebu Ubeyde İbni Cerrah bir köşede. İyad bin Ghanem bir köşede.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 o gün orada sağlayacak. Aslında İyad atını oralara sürerek her bir atının nalının o topraklara düşmesiyle oraya iman adına bir şeyler ekecek. Yerum'dan sonra durur mu? Gelecek Antakya'ya. Antakya'dan sonra durur mu? Varacak Kudüs'e. Kudüs'ü feth edecek. Ezanı buluşturacak o coğrafyaya yeniden.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 2-3 gün amcaoğulları yanında, dönüp gelecekler, elde avuçta bir şey yok. Bir tane köle var, ganimetten payına düşen, varıyor onu pazarda satıyor 50 dinara, alıyor 50 dinarı, onar onar o 5 amca çocuklarına veriyor. Cömert ya, onun bir lakabı zat rikaptır, yolcunun azığıdır. Her yolcuya onun yanında azık vardır. Onun için öyle isimlendirilir. Onar dinar verir. Amca oğulları şöyle bir sertçe bakarlar. İyad bin Ghanem'e sen bize sadaka mı veriyorsun? Biz ta oradan gelmişiz seni ziyaret etmeye. Bize verdiğin şey çocuğa haçlık verir gibi on dinar. Al dinarlarını senin olsun. İyad bin Ghanem der ki.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 Sizin bedeninizi de o yükünüzü taşıyabilecek kadar kavileştirsin. Hepimiz İyad bin Ghanem'in cennetteki sofrasında buluşmak üzere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.